Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu dakika itibariyle bir mülakata geçiyoruz. Sertel ailesi Selanik'ten Sıla'ya geçtiğimiz hafta Sirkeci'de bulunan Halil Lütfi 4. iş yanında yani eski Tan Matbaası'nın mekanında bir sergi açıldı. Tan Evi ismine taşıyan mekan geçtiğimiz sene faaliyete başladı. Bu senede de Sertel ailesinin Amerika'daki torunlarından Tino O'Brien ile Açık Radyo'da ...cuların yakından ismini tahmin ettiğini düşündüğüm... ...Nurderiş Ottaman'ın ortak çalışması bir fotoğraf sergisi... ...Türkiye'nin bu ilk e, gazeteci e, nesline odaklanan e, fotoğraf sergisini açmış vaziyette. Evet, birazdan Tina O'Brien'le ile konuşmaya başlıyoruz. Mülakatın en başında Serteller hakkında ne söylemeye kalksak... ...bir yerde bir karmaşıklık çıkıyor, onların hayatı hiçbir zaman kolay değil diyecek Tina O'Brien... ...ve e, Serteller'in hayatını dört parçaya bölmüş... Ee, bu sergi vesilesiyle bir kere daha bu e, Türkiye'de basının iki önemli ismi vesilesiyle Türkiye ve basın özgürlüğü hakkında da bir iki kelam etmiş olacağız diye düşünüyoruz. Şimdi sizlerin söyleşiyle baş başa bırakalım. Let's put it this way. Nothing involving the sertels is easy. <laughs> There's always a dramatic twist. Okay. Right. say there are four dramatic... Epizodlar, right, In life of Yes, there are four four major periods that Sergi, üç dönemden oluşuyor ve Sertellerin perde arkası öyküsünü ışık tutan bir sergi. Tanın yıkılışının 70. yıl dönümüne rastlaması da tabii bir tesadüf değil. Bugün özel olarak yapılması için bir hazırlık içindeydi gayerdir. Ve bu sergide. Sertellerin perde arkası öyküsünü anlatırken amaç nasıl bir bedel ödediklerini de anlatmak. Kişisel olarak kendi hayatlarında bunun nasıl özverilere dayanan bir e, hayat olduğunu anlatmaktı. Çünkü Tan'dan önce de bu söz konusuydu ama Tan'dan sonra da söz konusu olmaya devam etti. The story of this exhibition is really a box of photos that my mother had. Evet, ben e, öncelikle bir kutudan bahsetmek istiyorum. Bu kutu benim çocukluğumda hep dikkatimi çeken, bana çok esrarengiz gelen ve annemin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evimizde çok özenle sakladığı bir kutuydu. Ve zamanla öğrendim ki bu kutu aslında anneannemin ve dedemin sürgün yıllarının içinde anlatıldığı pek çok resim ve belgeyi saklandı, saklayan bir kutuydu. Bu sürgün yılları Türkiye'den ayrılmalarıyla başlıyor. Türkiye'den Sovyetler Birliği'nin değişik ülkelerine gitmek zorunda kalıyorlar. Sürgün orada bitmiyor. Paris'te devam ediyor 69 yılında ve bu öyküleri ben öğrendikçe adeta çingeneler gibi oradan oraya sürüklenmiş insanlar olduklarını ve her yer değiştirmede bir şeyleri kaybederek oradan ayrılıp yeni bir hayata başladıklarını gördüm. Oysa biz Amerika'da annemle normal bir hayat yaşıyorduk. Ve annemin de bütün bunları aslında yaşamış biri olarak saklamasının anlamını o zaman kavradım. Çünkü bu Serteller'in hayatına çok özel bir bakışa imkan veren bir imkandı. Ee, ve hem iyi olan şeyler vardı bunun içinde ama aynı zamanda tarih içerisinde sürece baktıkça... Bunun iyiden hep zorlaşan, gittikçe zorlaşan anlarla dolu bir hayat olduğunu görüyorduk. Onun için bu hayatın da nakledilmeye değer bir hayat olduğunu düşündük Kuzinim Nur'la ve bu serginin hazırlığına girdik. Ve bu şekilde sergi ortaya çıktı ve bu şekilde de zaten bu yer değiştirme öyküsünü dört döneme bölmeye karar verdi. So the four parts begin when this very young couple and they marry in an extraordinary historic marriage. Evet, bu 1915. aslında çok sıra dışı bir um, öykü Ankara, ve sıra İstanbul, dışı bir çiftin İstanbul, öyküsü. Çünkü nasıl bir araya geldiklerine baktığınız zaman e, 1915 yılında evleniyorlar, İstanbul'da evleniyorlar ama hikaye aslında Selanik'te başlıyor ve Selanik'te e, bir araya gelmiş. Ama aslında birbirini tanımadan, birbirleriyle karşılaşmadan birbirlerinin kim olduğunu bilen iki insan bunlar. Çünkü Selanik'te bir dönme ailesine mensup Sabiha o zaman. Ve dönme cemaati de o zamanlar hiç başkalarıyla evlenmeyen ve sadece cemaat içi evlilik yapan bir topluluk. Ama Sabiha daha... Kendisi de sıra dışı bir insan olarak daha 8 yaşındayken feminist oluyor. Nasıl oluyor? Annesine babasının kötü davranışları karşısında isyan ediyor. Ve sen babamın hizmetçisi misin diye soruyor. Tabii ki hizmetçisiyim diyor. Neden diye soruyor. Çünkü her kadın kocasının hizmetçisidir diyor. Ben yemin ediyorum kocamın hizmetçisi olmayacağım diyor Sabiha. İşte bu hikaye Sabiha'nın daha küçükken yazdıklarıyla Zekeriya Bey'le bağlantı kurmasını sağlıyor. Onu anlatacak şimdi. Evet, Sabiha dediğimiz gibi 8 yaşında bir feminist haline geliyor ve çok da okumaya düşkün bir çocuk. Okudukça da yazıyor ve o sırada Zekeriya'da Selanik'te bir yayıncı, bir dergi yayınlıyor. Ve Sabiha gizlice yazılar yazıp gönderiyor bu dergiye ve bir yarışmada da birinci oluyor. Zekeriya'nın çok dikkatini çekiyor. Zekeriya gayri resmi olarak aslında tanımadan, tanışmadan Sabiha'ya bir evlenme teklifinde bulunuyor. Şöyle diyor, ben Sorbona bir burs kazandım, oraya gidiyorum, sen de gel, senin için çok iyi olur. Ve Sabiha buna çok seviniyor. O akşam eve gittiğinde e, abilerine, çünkü artık babası zaten annelerini boşamış ve abilerine bunu heyecanla anlatıyor ben işte oraya yazı yazıyordum yarışmada birinci oldum şimdi de bana böyle bir teklif geldi orada okuma imkanım olacak ben gitmek istiyorum diye kıyamet kopuyor tabii nasıl olur böyle bir şey üstelik dönme olmayan bir erkek bizim kızımıza nasıl evlenme teklif eder üstelik bu resmi bir teklif de değil deyip odaya kapıyorlar kitliyorlar resmen hayır. Fakat yıllar sonra artık İstanbul'a gelmiş oluyorlar, resmi teklifte bulunuyor da artık İstanbul'da. Ve bu teklif geldiğinde Atiye yani annesi Sabiha'nın aman bu teklifi kaçırmayalım diyor. Bu fırsatı kaçırmayalım çünkü bu kız ne yemek yapmasını bilir, ne dikiş dikmesini bilir. Başka türlü de bir talip bulamayız buna, bunu kaçırmayalım diyor ve evlenmeleri bu şekilde mümkün oluyor. Bu evlilik o dönemin önde gelenleri tarafından da çok sitayişle karşılanıyor. Çünkü ilk defa bir dönme cemaatinden dışarıdan evlenen bir insanın e, nikahı ortaya çıkıyor ve bu nikah, o dönem için ilerici aydın sayılan insanların bir evliliği, hatta nikah törenlerinde Sabiha Hanım'ın tanığı da Talat Paşa. Evet, Zekeriya'nın resmi evlenme teklifinin İstanbul'da yapıldığını söylemiştik. Ve e, teklifi kabul edildikten sonra, Sabihan'ın annesi Atiye, Zekeriya'yı bir köşeye çekiyor ve diyor ki, ''Bak oğlum, itiraf ediyorum, bu kız ne yemek yapmayı bilir, ne dikiş çıkmayı, bundan da haberin olsun.'' diyor. Onun üzerine Zekeriya'nın da gülerek cevabı şu oluyor, ''Hanımefendi, ben bir hizmetçi değil, bana ömür boyu eşlik edecek bir yoldaş istiyorum.'' diyor. İşte bu dört dönemde bu şekilde başlamış oluyor. Ve 1919'da Kolombiya Üniversitesi'ne burslu olarak gönderiliyorlar, Halde Edip tarafından. Gönderilmelerinde de bir görevleri var. Oraya gittiğinizde en iyi, en doğru ve en parlak fikirleri edinin ve buraya onlarla dönün ki bunlar burada uygulansın. Dolayısıyla Zekeriya zaten gazetecilik okuluna gitmişti. Kolombiya Üniversitesi'nin gazetecilik okuluna devam ediyor. Sabiha ise gene Kolombiya Üniversitesi'nin Sosyal Çalışmalar Enstitüsü denilen ve o dönemin en ileri ve ilerici fikirlerinin öğretildiği bir e, enstitüye devam ediyor. Sevim ise kızları yani Tia'nın annesi o dönem içinde gene en ilerici sayılan bir pedagojiyi uygulayan John Dewey'nin kurmuş olduğu Teachers College denilen okulun ee, ana okuluna gidiyor. Ee, dolayısıyla Sabiha ya bakacak olursak Amerika'da aslında bütün bir yeni bir dünya keşfediyor ve keşfettiği dünya aslında sosyalizmle ilgili bir dünya. Çünkü devrimler çağında yaşanılıyor. O sırada Sovyetler Birliği'nde önemli bir devrim gerçekleşmiş ve Kendine zaten mal etmiş olduğu feminist fikirler orada çok daha geniş bir kapsama oturmaya başlıyor ve şunu anlıyor ki kadın haklarını savunmak için daha geniş bir çerçevede sosyal ve ekonomik haklar Çerçevesine oturtmak lazım bu hakların savunulmasını ve Marksizmle tanışması tansiyon tansiyon tansiyon da zaten aynı döneme rastlıyor um, ve bundan itibaren zaten, um, zaten uh, Sabiha'nın geliştirdiği fikirler hep bu temelde oluyor. Zekeriya ise orada okuduğu gazetecilik okulunda Amerikan tarzı bir kitle gazeteciliğinin halka hitap eden bir yayıncılığın bütün temel lerini kavrıyor ve Türkiye'ye döndüklerinde de bu iki dinamizmin bir füzyonunu görüyoruz yayıncılık hayatlarında. Evet. Bu dönmeleri istenen fikirlerle hakikaten dopdolu olarak dönüyorlar ve bu fikirler tabii büyük bir başarıya götürüyor onları. Ama bu başarı zaman içerisinde aynı zamanda yıkımlarını da hazırlıyor. Ve bu trajik döngü aslında Türkiye'nin cumhuriyetle birlikte modern, laik ve demokratik bir toplum oluşması için geçirdiği tecrübenin de bir yansıması. Ve bugün de bunun ne kadar geçerli bir hikaye olduğunu görebiliyoruz. Nitekim buradan da yola çıkarak biz Serteller'in yeniden tanınması, yeniden bilinmesi için önemli bir girişimde bulunduk ve can yayınlarıyla anlaştık. Can yayınları önümüzdeki iki yıl içerisinde Serteller'in bütün eserlerini tekrar yayınlayacak ve bu sergi vesilesiyle de şimdiden üç kitap yayınlanmış durumda. Yakında da önümüzdeki günlerde satışa hazır olacak. Burada okurların anlamasını dilediğimiz şey, bu cumhuriyet nasıl doğdu ve doğarken nasıl bir mücadele ve özveri gerektirdi. Kişisel olarak tek tek insanlar nasıl katkıda bulunmak için canla başlı çalıştılar. Bunun perde arkası hikayesini de anlatmak istedik bu vesileyle. 20'lere geldiğimizde bir yeni dönem başlıyor ve yayıncılık hayatlarında ilk kez 24 yılında 1924 yılında resimli ay dergisini çıkarmaya başlıyorlar Bu o güne kadar Türkiye'deki hiçbir yayında görülmeyen bir tarz getiriyor. Tamamen Amerikan tarzı bir gazetecilik anlayışıyla, resimlerle dolu ve o zamana kadar hiç yayınlanmamış, mesela Mayolu kızların resimlerinin de olduğu, kadınlara ve bazı tavsiyelerde bulunulan e, bir dergi oluyor. Ve annem bana bu derginin neden bu şekilde çıkarıldığını anlatırken hep şunu söylerdi, okuma yazma bilmeyen o kadar çok insan vardı ki, Belki de bu insanları okumaya özendirmek için bu dergi bir katkıda bulunabilir diye düşünüyordu annem babam demişti. Nitekim bir süre sonra dergide düzeltmen olarak o zaman musahih denirdi bunlar Nazım Hikmet çalışmaya başlıyor ve Nazım Hikmet daha o zamandan şair şiirlerini de yayınlamaya başlıyor resimlayda ama şiirlerin yayınlanmasıyla birlikte de sorunlar da başlıyor ve daha 1920'lerden itibaren çatışmalar başlıyor sadece yayıncılık dünyasında değil aynı zamanda Zamanda, e, iktidardakilerle de. Otuzlara gelindiğinde ise otuzları esas olarak damgalayan Tan gazetesi oluyor. Türkiye'nin ikinci büyük gazetesi ve daha da başlangıçtan itibaren çok başarılı bir gazete olduğu halde bu dönem içerisinde Zekeriya'nın dört kere hapse girdiğini görüyoruz. Değişik yazılarından dolayı öncesinde de hapse giriyor ama bütün bu hapse girişleri sırasında da yayınları asla durdurmuyorlar ve Sabiha matbaacı da oluyor, yayıncı da oluyor, düzeltmen de oluyor. Bütün işleri bir yandan iki çocuk büyütürken bir yandan da bunları yapıyor ve bir yandan da kocasını hapiste destekliyor. Dolayısıyla böyle bir dönem geçirmiş ve bu kadar yayıncılık hayatında başarılı olmuş insanların hayatında önemli bir dönüm noktası geliyor. Adeta bir piyesin sahneye konması gibi modadaki evlerini inşa edebiliyorlar. Ve modadaki ev aslında yayıncılık hayatlarının da zirvesini ifade eden bir sembol. Çünkü orası... Türkiye'nin o zaman için bütün kalburüstü üstü aydınlarının, yazarlarının, çizerlerinin ve sanatçılarının bir buluşma merkezi haline geliyor. Dolayısıyla 30'ların sonu ve 40'lı yılların başı böyle bir başarı öyküsü ile taçlanıyor. So part four is really part three. I apologize. part three is where their story shifts to becoming a tragedy. Kırklara geldiğimizde aslında de başlamış oluyor ve bugünün gazetecileri bugün başlarına gelenleri anlamak istiyorlarsa aslında Kırkların fırtınalı dönemine geri dönüp sertellere olup olanlara bakmaları yeterli. Çünkü Tan aslında bütün o dönem boyunca İkinci Dünya Savaşı boyunca faşizme karşı gayet kararlı bir tavır alan, çok partili rejimi savunan ve muhalefetin hakikatli sesi diyebileceğimiz ses çıkaran bir gazete. Ayrıca Tan kendi matbaasına sahip nadir gazetelerden biri ve bu matbaada o günün imkanlarıyla en ilginç ...tekniklere sahip bir matbaa. O günkü imkanlarla bunu kendileri gerçekleştirebiliyorlar. Geliyoruz 4 Aralık 1945 tarihine. 4 Aralık'ta neredeyse bugünkü kadar ılımlı bir havanın hakim olduğu İstanbul'da... ...hükümet tarafından kışkırtılan binlerce... Gösterici, ellerinde balyozlar ve çekiçlerle tan binasına saldırıyorlar ve matbaayı bir daha asla kullanılamayacak şekilde tahrip ediyorlar ve polis orada olduğu um, halde bütün bunlara seyirci kalıyor. Sertelleri ele geçirseler o gün yapacakları iş, sertelleri çırılçıplak soymak kırmızı boyayı üzerlerine dökerek sokakta kızıllar diye bunları teşhir etmek. Period, Serteller bunu haber aldıkları için sabahtan sadder, orada bulunmuyorlar sadder. ve modadaki evlerindeler ve esasında da bu olaydan sonra bir daha asla yayıncılık yapamıyorlar. Ve sonunda başlangıcını belirten bir olay oluyor. Çünkü o gün o gösteriyi yapan ve matbaayı tahrip eden lar suçlu olarak yargılanmıyor. Suçlu olarak serteller yargılanıyor. Tutuklanıyor. Mahkemede kendilerini savunmak zorunda kalıyorlar ve bu aslında bunu izleyecek pek çok acı olayında başlangıcını belirten bir dönem oluyor. Despite the tragedy that is beginning to play out in their life, what you see in this exhibition is the behind the scenes that's going on. Evet, trajedi dediğimiz gibi bu dönemde başlıyor. Ama bu trajedi sahnede oynanırken sahnenin arkasında da bambaşka bir öykü eş zamanlı olarak yer alıyor. Tan kapanıyor, Sabiha'nın yazması yasaklanıyor. Her türlü zorluktan geçtikleri bu yıllarda başka bir olay ailelerinde onların hayatını birazcık ışık katabiliyor. O da büyük kızları Sevim'in Amerika'da bir gazeteci olan Frank O'Brien ile evlenmesi ve Frank O'Brien o dönemde Associated Press için yabancı muhabir olarak Türkiye'ye gönderiliyor ve burada yaşıyorlar. Yani moda'daki evde birlikte kalıyorlar. Torunlar burada doğuyor ve torunlarıyla birlikte oldukları so, to ve bir anlamda bütün bu başlarına gelenleri onlara unutturacak, adeta onları bu sıkıntılardan kurtaracak bir kaçış yeri haline geliyor evleri. Ee, i̇şte biz de sergide Serteller'in bütün bu trajediler yaşanırken mutlu anlarının da olduğu ve bu mutlu anların nasıl bu torunlar sayesinde, bu aile hayatı sayesinde, Olabildiğini göstermek istedik, buna yeterince yer ayırmak istedik. Çünkü yavaş yavaş sertellerin üzerine bu karanlık çökerken aslında yuvalarındaki sıcaklıkta hayatlarını aydınlatıyordu. So part four is where the story becomes just more and more tragic. Evet, dördüncü döneme geldiğimizde bu trajedinin giderek daha fazla, daha fazla. ...yoğunlaştığını görüyoruz... ...ve hayatlarında... Bu karanlığın artması gerçekten bana çok çarpıcı gelmişti. Hikayelerini daha yakından öğrendiğimde. 1945'teki Tan'ın yıkımından sonra tutuklanıyorlar, mahkemede yargılanıyorlar, serbest bırakılıyorlar, beraat ediyorlar ama evleri sürekli göz hapsinde, polis sürekli peşlerinde ve iş bulmaları da imkansız hale geliyor. İş kurmaya çalışıyorlar, olmuyor parasız kal kalma ihtimali karşısında kalıyorlar. Tabii evlerine artık kimse gelmez oluyor. Ve 45'teki olaydan sonra, hatta Tan Matbas'ın yıkılmasından daha birkaç gün sonra artık bu ülkede yaşayamayacaklarına, hayatlarının tehlikede olduk olduğuna karar verip Amerikan Başkonsolosluğu'na Amerika'ya iltica etmek için başvuruda bulunuyorlar. Ve reddediliyor bu başvuruları. Böyle olunca da artık bir dönüm noktasına geliyorlar ve Türkiye'den ayrılmak zorunda olduklarını anlıyorlar. Ayrılıyorlar 1950'de ve Paris'e gidiyorlar önce. Aslında orada kalmayı istiyorlar fakat orada kalma imkanında bulamıyorlar. Bu arada Nazım Hikmet onların çok yakın dostu ve her zaman onlar için çok değerli olan Nazım Hikmet. Budapest'e davet ediyor onları ve bir dönem Peşte radyosunun Türkçe yayınında çalışıyorlar. Daha sonra bizim radyo kuruluyor ve bizim radyoda e, gizli bir radyo olduğu halde serteller aslında Türkiye'ye yönelik, Türkiye'de alınamayan haberleri sansürsüz bir şekilde vermeyi amaçlayan bir yayın hayatına başlıyorlar radyoculukla. E, bu sertellerin son döneminin en e, vurgulanması gereken aşaması. All the though, that we have in the are bu bizim, bizim radyo, radyo döneminde daha önce Budapest'te. Bütün bunlar <gülüyor> aslında Sovyet bloğuna ait, değişik <gülüyor> ülkelerde <gülüyor> bulundukları zamanlara ait ve bunu hep gizliyorlar. Annemden bile gizliyorlar ve o dönemde anneme gelen mektuplar, kart postalların üzerinde hep Viyana yazıyor. Sanki Viyana'da yaşıyorlarmış gibi. Tabii bunun açıklaması birçok yönden mümkün. Soğuk savaş dönemi ve soğuk savaş dönemi olduğu için Amerika'ya Sovyetler Birliği'nden yazmanın neredeyse imkansız olduğu bir dönem. Dolayısıyla Amerika'da yaşayan kızlarını da sıkıntıya sokmak istemiyorlar. Ayrıca damatları Frank O'Brien'de Associated Press'in mağabiri olduğu için onun da mesleki olarak hayatını riske atmasını istemiyorlar. Ama kendileri içinde hep Türkiye'ye dönme hayalleri var. Ve Türkiye'ye dönme hayalleri olduğu için de Sovyetler Birliği'nde çalıştıklarının ortaya çıkmasında kaçınıyorlar. Dolayısıyla o da bilinmesini istiyorlar. Ama zaman içerisinde bu bizim radyoda çalışmaları sırasında TKP'nin yönetimi bizim radyoda hakim olmaya çalışıyor ve aralarında ciddi anlaşmazlıklar çıkıyor. Çünkü onların amacı sansürsüz haber yayınlayan bir radyo olmak. Oysa TKP sansür getirmeye çalışıyor. Onların vereceği haberlere de sansür getirmeye çalışıyor ve bir propaganda aracı yapmaya çalışıyor bizim radyoyu. Bu anlaşılmıyor Anlaşmazlık artık çok çözülemez noktaya gelince de tekrar Nazım araya giriyor ve Bakü'ye gitmelerini sağlıyor. Bakü'ye hep Sabiha Hanım yüzünden gidil diye gitmek zorunda kaldıkları zannedilir, öyle öne sürülür. Aslında bu doğru değil çünkü Zekeriya Bey o sırada hasta ve Tedavi görmesi için Bakü uygun bir yer. Üstelik Nazım Hikmet'in de araya girmesiyle Bakü'ye yerleşmeleri mümkün oluyor. Ve onlar da bir bakıma seviniyorlar. Çünkü en azından dilimizin konuşulduğu bir yere gidiyoruz. Bizim için bir kurtuluş olabilir diye düşünüyorlar. Ama başka bir hapishanede buluyorlar kendilerini. Çünkü Bakü'ye gittiklerinde Sovyetler... Pasaportlarını ellerinden alıyor ve artık hiçbir yere gidemeyecek hale geliyorlar. Yani Bakü'de saplanıp kalıyorlar ve oradaki hayat şartları da aslında çok zor oluyor. Bakü yıllarını baktığımda hiçbir zaman Bakü'de oldukları bilinmiyor. Çünkü dışarıya başkaları vasıtasıyla kendi mektuplarını ulaştırıp bunların mesela Paris'ten postalanmasını, Viyana'dan postalanmasını sağlıyorlar ve Çekoslovakya gibi yerlere ancak gidebiliyorlar, yani gene Sovyet bloku içinde e, sevim kızları da ancak oraya gelip onları görebiliyor. Çok nadir birkaç olayda bu olabiliyor. Yani bütün bu kayıpları peş peşe sıraladığımız zaman sertellerin sadece ülkelerinden, işlerinden, matbaalarından, yayıncılık hayatlarından, profesyonel hayatlarından mahrum kaldıklarını düşünmek aslında tamamını anlatmıyor kayıplarının çünkü ailelerinden mahrum kalıyorlar. Bir aile hayatından mahrum kalıyorlar ve kişisel açıdan da bakıldığında ailenizden mahrumsanız ne kadar büyük bir kayıp içinde olduğunuzu anlayabilirsiniz. So in 1968 68 yılında Sabiha kanserden Bakü'de ölüyor. Ve hiçbir zaman ülkesini tekrar göremiyor, ailesini tekrar göremiyor. Bunun üzerine 69 yılında Yıldız, küçük kızları ve Zekeriya büyük uğraşlardan sonra çok karışık bazı işlemlerden sonra nihayet Sovyetler Birliği'nden ayrılmak için bir vize temin etmeyi başarıyorlar. Uçağa biniyorlar. Bir daha geri dönmemek üzere Sovyetler Birliği'nden ayrılıyorlar. Nihayet özgür oluyorlar ama meteliksizdi aynı zamanda. Ve bu şekilde üçüncü kez yeniden bir hayat kurmaya başlıyorlar kendilerine. Bütün bu zorluklar, sıkıntılar, maddi sıkıntılar içerisinde buna rağmen Türkiye'den asla vazgeçmiyorlar ve Türkiye'de demokrasi nasıl kurulabilir? Demokrasi nasıl yaşatılabilir fikri her zaman onların onları meşgul eden başlıca sorun olarak hayatlarında var olmaya devam ediyor. So, it wasn't until 1977 27 evet. 1977 yılına gelindiğinde, yani Ülkesinden ayrıldıktan 27 yıl sonra ancak Zekeriya Sertel tekrar Türkiye'ye dönmeyi başarabiliyor. Ve döndüğünde de zaten e, karşılamaların ne kadar dozca ne kadar sıcak olduğunu görüyoruz bunu tanıyanlar tarafından. Sergide de bunu yansıtmaya çalıştık. Ayrıca sergide basın kartını da gösteriyoruz. Çok yaşlı bir Zekeriya'nın resmi var o basın kartında. Bunun elde ediliş şekli de ilginçtir. Çünkü Türkiye'ye döndüğünde tekrar basın kartına sahip olmak istiyoruz Zekeriya. Ee, o zaman Basin Genel Müdürlüğü'nde çalışan bir akrabası bu başvuruda bulunuyor. Başvuru reddediliyor. Ne gerekçeyle? Zekeriya Sertel'in yeterince gazetecilik tecrübesine sahip olmadığı gerekçesiyle. Bunun üzerine akrabası olan kişi bu reddeden, şahsın arkasında duran bir resme işaret ediyor. O resmi görüyor musunuz diyor. Matbaat Umum Müdürlüğü denilen kurumun başına Atatürk ilk defa Zekeriya Sertel'i getirmişti. Bu resimde de onu görüyorsunuz. Diyor. Onun üzerine tabii kartı vermeden edemiyorlar ama kimsenin haberi olmasın diyorlar aynı zamanda. Yani sonuç olarak ben anneannem ve dedemin öyküsüne baktığımda bugün olup bitenleri, gazetecilik alanında özellikle olup bitenleri çok ürkütücü bir şekilde benzediğini görüyorum. Ve bugün bir gazeteye baskın yapılması, gazetecilerin tutuklanması, yazdıkları haberler yüzünden yargılanmaları bütün bunları aslında neredeyse paragraf paragraf aynen alıp o gün yayınlandığı şekliyle Serteller tarafından bugün yayınlasanız kimse fark etmeyebilir, hiçbir şey değişmedi yeni koşullarda. İşte bu insanın tabii içini burkan olay ama aynı zamanda sertellerin bütün bu başlarına gelenlere rağmen Türkiye'den asla vazgeçmedikleri, Türkiye'de mutlaka bir gün düzgün bir demokrasinin kurulacağına olan inançlarının Asla azalmadığını ve hep koruduklarını görebiliyoruz. So in 2009, my aunt who spent almost her entire adult life in exile with her parents, it took her 41 years to come back. 2009 yılında küçük kızları Yıldız yani teyzem. 41 yıl sonra dönebilmişti Türkiye'ye. Yani Zekeriya 27 yıl sonra dönebiliyor. Sabiha hiç dönemiyor. Bakü'de 68'de ölüyor. Ama Yıldız da Türkiye'den ayrıldıktan sonra ancak 41 yıl sonra ülkesine dönmesine izin veriliyor. Ve ona rağmen Türkiye'de elinden geleni yapmaya devam ediyor. Ama artık 2009 yılında çok ağır bir karaciğer kanserinden ölüyordu Yıldız teyzem ve ben o ölüm döşeğindeyken kendisiyle beş gün süren bir röportaj yaptım. Hem yeğeni olarak yaptım, hem de gazeteci olduğum için yaptım bunu. Ve yıllar içerisinde Yıldıza ben tekrar tekrar hep aynı soruyu sormuştum. Değdi mi bütün bunlara diye. 2009'da Türkiye'de saldırıların yeniden başladığı, demokrasinin yeniden tehdit altında olduğu Pek Yıldız çok telefonun said, dinlendiği, 4000'den fazla telefonun dinleme altında olduğunu söylemişti Yıldız ve kendi telefonunda da tuhaf sesler duyduğunu. Dolayısıyla bundan şüphelendiğini söylüyordu. Tutuklamalar meydana geliyordu o sırada. Karanlık bir dönemdi ve böyle bir dönemde aslında acaba çok partili ve layık bir düzenin böyle bir hükümetle devam etmesi mümkün mü sorusu da... Yıldız'ı çok meşgul ediyordu. Dolayısıyla belki de ölüm döşeğinde bir kadına sorulması pek de nazik olmayan o soruyu tekrar sordu. Değdi mi diye. Ve bunu sorduğum anda Yıldız'ın yüzü düştü ilk defa. Ve gözlerini bir hüzün kapladı. Evet dedi, ben de diyor, benim de kafama takılan bu zaten. Acaba bütün bu sıkıntılar, bütün bu üzüntüler, bütün bu çektiklerimizden sonra değdi mi diye ben de düşünüyorum. Niye diye. Ancak hemen kendini toparladı ve şunu söyledi. Ama annem ve baba asla Türkiye'de gerçek bir demokrasinin kurulacağına olan inançlarını kaybetmediler. Nitekim ben de dedemin bana 68 yılında yazmış olduğu bir mektubu bugünlerde tekrar bulduğumda bunun ne kadar doğru olduğunu anladım. Çünkü o mektupta dedem yani Sabihan'ın hemen ölümünden sonra bana yazdığı mektupta ''Anılarımı okudun mu? Annen sana benim anılarımı tercüme etti mi?'' diye soruyor. Bunlar hazin hikayeler, bizim başımızdan geçen hikayeler ama biz ömrümüz boyunca demokrasi için ve halkımız için çalıştık ve mücadele ettik. Sen de bunları okumalısın ve sen de bunları öğrenmelisin diye yazıyordu o mektubunda. Bu okumalısın kısmı iyi güzel de dedim, öğrenmelisin kısmı ne demek istiyor? Ve ne kadar çok öğrenecek şey olduğunu bugünlerde yaşananlarla da daha iyi anlıyorum. İşte bizim sergiden de, sergiyi hazırlarken de ümit ettiğimiz bu oldu. Yani bütün bu idealleri için hayatlarını feda etmiş olan insanların hayatlarından öğrenecek çok şey var. Bu sergide umuyoruz ki bunu yerine getirecek. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tina O'Brien bizlerle beraberdi. Çeviri içinde Nur Deriş Otaman'a çok teşekkür ederiz. Serterellesi Selenlik'ten Sıla'ya sergisi için bir haftanız daha var. Ondan söyleyelim. Ayın e, 17'sine kadar e, Sirgeci'deki Tan Evi'nde sergiyi görebilirsiniz.